1926, numaralı konu, Hazreti Ali'nin beddua etmesiyle bir adamın kör olması, evet, Hazreti Ali bir şey söyledi, birisi Hazreti Ali'ye, yalan söylüyorsun, dedi, Hazreti Ali ona, eğer sen yalancı isen aleyhinde bedduada bulunayım mı, dedi, o da, bulun, dedi, Hazreti Ali beddua etti, adam oradan henüz kalkmadan gözleri kör oldu.